Cumanız mübarek olsun. Deylemi i̇bn Mesud radıyallahu anh'den merfuan rivayet etmiş bu hadis-i şerifi. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz el imanu Uryanun takvâ, ve libasuhu takva ve zinetuhul haya ve maluhul fıkh ve semeretuhul amel Çok özlü bir hadis-i şerif. O bakımdan çok seviyorum içinde tabii çok önemli işaretler var. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki el imanı üryanın. İman, inanç insanın içindeki efendim imanı çıplaktır. Ve libasuhut takva O bu imanı örten efendim elbisesi takvadır. Ve zinetühül haya süsü utanç duygusudur, haya'dır. Ve malul fekah sermayesi malı fıkıh'tır. Ve semeratu'l amel meyvası, sonucu mahsulü de am Şevval ayı içinde e, hatırlattığım bir ibadet var. 6 gün Şevval içinde oruç tutmak. Şevali Altı gün orucu derler buna, sitte şevval derler. Kim Ramazan ayını oruçla ihya eder, vazifelerini yapar, tutar, şevval ayında da altı gün orucunu eklerse, bunların peşinden, onları da tutarsa, bütün sene eksin, eksiksiz, kesintisiz, tamamen bütün seneyi oruç tutul, tutmuş gibi yaparlar. E, sevap kazanır diye bildiriyordu Peygamber Efendimiz. Size sevap kazanmanızı istiyoruz. Allah'ın sevgisini, rızasını, Peygamber Efendimiz'in şefaatini kazanmanızı istiyoruz. Sevaplı olan e, ibadetleri vakit, vaktinden önce size haber vererek onları yaparak o sevapları kazanmanızı diliyoruz. Arzumuz bu, gayretimiz bu. i̇bn Mesud radıyallahu anh'ın Efendim e, bize rivayet ettiği bu hadis üzerinde durmak istiyorum. İman üryandır yani çıplaktır. Üstünde hiçbir şey yoktur. Çiğli çıplaktır. Tabi biliyorsunuz insanoğlu düşünün göz önüne getirin İnsanoğlu çıplak durmuyor. Bir giyimi var. Medeniyetin sembolü giyim. Efendim çıplak durduğu zaman da tabi çevreye intibakta zor oluyor. Kar var, yağmur var, aşırı sıcak var. Bunların hepsinden elbisemiz bizi bir kere tabiat şartlarından koruyor. Ondan sonra tabi insanı e, utanca, efendim e, utanç duyacağı yerlerini örterek koruyor. E, giyinme Allah'ın efendim bir lütfu, Allah'ın bir efendim tavsiyesi tabi belli bir miktarı örtünmek e, farz e, erkekler için hiç olmazsa göbekten dizinin altına kadar olan kısmı bizim mezhebimize göre örtmek farzdır yani açamaz onları tabi buradan derhal şeyler çıkıyor efendim siz sevgili kardeşlerime dersler çıkıyor mesela denize girerken e, kısa bir şey giydiği zaman dizinin üstü görüldüğü zaman bizim mezhebe göre farz yerine getirilmemiş oluyor çiğnenmiş oluyor demek ki küçük mayolar efendim e, uygun olmuyor onun yerine biliyorsunuz bu modacılar şimdi her sahada çalışmalar yapıyorlar. Hanımlar için çok güzel efendim böyle tesettür modelleri gelişti. Büyük müesseseler kuruldu. Hatta ihracat yapıyorlar yurt dışına. E, Mayado'da bir kardeşimiz kim bulduysa Allah razı olsun. Haşeme diye bir şey çıkarttılar. Efendim böyle e, eski yağlı pehlivanların kispet dediğimiz e, o giyimleri gibi göbekten diz altına kadar örten bir kıyafet ama güzel yani ağır değil su hemen süzülüyor ama farzı yerine getiriyor tabi demek ki bizim denize girişimiz bile farklı olacak Allah'ın emrini tutarak Allah'a isyan etmeden farzları yaparak haramlara dalmadan yapmamız lazım işi yani orada bile tabi örtünme bahis konusu. tabii bu hanımlar için daha geniştir. Örtünecek miktarlar, yerler, vücutta daha çoktur. Daha doğrusu kestirme, tarif etmek e, gerekirse nereleri örtülmeyecek onları söylemek daha uygun olacak İslam'a göre kadının. E, yüzü, elleri bileklerinden e, ve ayakları, o da bileklerinden. buralar açık olabilir. Bunun dışında her tarafını bir Müslüman hanımın dini bakımdan örtmesi gerekiyor. Tabi e, burada hemen sevgili kardeşlerimiz, vatandaşlarımız aklımıza geliyor. Masum insanlar, temiz kardeşler, tertemiz pırlanta gibi kalbi olan kimseler, Allah tabi kendisinin sevdiği, razı olduğu bilgileri onlara öğretsin. Allah'ın istediği şekilde hareket etmeyi de başarsınlar. Diyorlar ki benim kalbim temiz. Yani kalbimde bir kötülük yok efendim benim kalbim temiz yani dışım böyle örtülü değilse de kalbim temiz çok güzel kalp temiz diye çok güzel bir vasıf çok iyi bir şey ama tabi e, bizim giyimimizle yaşamımızla yeme içmemizle kazancımızla uyumamızla evlenmemizle ilgili Allah'ın birçok emirleri var tavsiyeleri var yasaklar var Müslüman Allah'a teslim olmuş insan demek yani Allah'ın emirlerini tutmaya karar vermiş haramları işlemeyecek efendim emirleri tutacak ana mantığı Müslüman olmanın ana mantığı bu ben Allah'ın emirlerine kendimi bağlıyorum teslim oluyorum demiş oluyor onun için kalbi temiz güzel ama Allah'ın sevmesi için şey giyilmesi gerekiyor işte onun gibi iman da efendim çıplaktır bunun örtüsü giyimi yani insan örtünüyor Allah'ın emri. İmanın da örtüsü takvadır. Takva ne demek? Bu çok önemli bir kavram. İslam'da bütün kardeşlerimin bunları çok iyi öğrenmesi lazım. En önemli kavramlardan birisi İslam dininde takvadır. Kısaca yeri geldikçe hatırlattığımız için bizi devamlı dinleyenler bilir ama ilk defa dinleyeni nazarı dikkate alarak hatırlatalım. Takva ne demek? İnsanın kendisini maddi manevi tehlikelerden sakınması koruması kollaması demek demek ki insanın imanı çıplaktır biraz efendim böyle titiz ve dikkatli Müslüman olacak. Efendim kendisini koruyacak, günahlardan koruyacak, haramlardan koruyacak, Allah'ın sevmediği bir duruma düşmekten koruyacak. Efendim alan emirlerini yapamamaktan, onları kaçırmaktan kendisini koruyacak. Bu önemli. Takva duygusu çok önemli bir duygu. Bütün Müslümanlar da bu olması lazım. Ramazan'da da insan takvayı bir ay boyunca efendim egzersiz ile öğrenmiş oluyor, yapmış oluyor. Sakınmayı, korunmayı öğreniyor. Bir egzersiz, ruh eğitimi yapmış oluyor. Onun için Ramazan'ın sonundaki bu hadis-i şerifte bu takva konusunu içine alan hadis-i şerif önemli. Benim imanım var diyor tabi elhamdülillah Müslümanım diyor kardeşlerimiz ama ne olacak? O iman çıplaktır, çıplak bir insan gibidir doğru değildir, onun örtülmesi lazım güzelce efendim, tehlikelerden korunmak için örtülmek lazım hani aşırı soğukta kat kat giyiniyoruz iman da aşırı soğuğa maruz kalmasın diye takva kat kat olmalı, aşırı sıcaktan güneş yakmasın diye örtünüyoruz, şemsiye kullanıyoruz, örtü kullanıyoruz işte takva aşırı sıcaktan insanın korunduğu gibi gene başka çeşit tehlikelerden de imanı koruyacak bir duygu takvaya mutlaka sahip olmamız lazım, yani nasıl çıplak insan olmuyor dini bakımdan giyinmesi gerekiyor imanımızın da çıplak, çıplak olmaması lazım, takva sahibi Ramazan'ı geçirmiş Müslüman kardeşler olarak hepimiz takvayı biraz Ramazan'da öğrenmiş olduk, o takvaya sahip olmalıyız, benim kalbim temiz demekle yetinmemeliyiz takva da en başta gelen iç duygumuz olmalı, gönlümüz takva dolu olmalı, sonra vezinetul haya İmanın zineti. Yani insan giyiniyor. dümdüz giyinmiyor. Kumaşın biraz iyi olmasını istiyor. Efendim saçını tıraş ettiriyor. Güzel kokular sürüyor. Yani zinet de güzellik de isteniyor. Güzellik içinde çalışıyoruz. Hepimiz kendimizi daha güzel gösterecek şeyler yapıyoruz. Dişlerimizi fırçalıyoruz, tırnaklarımızı kesiyoruz, tıraş oluyoruz efendim. Güzel kokular sürüyoruz e, tarağımızla taranıyoruz. Bunların hepsi estetik, güzellik e, endişesiyle yapılan şeyler. Bunlar İslam'da var. İslam estetiğe yani güzel olmaya çok önem veriyor. Bu da olacak, tamam. İmanın da süsü, ziyneti hayadır. Hayadır ne demek? İnsanın utanması. Utangaç olması, utanmaz olmaması. Utanmaz, ağırlanmaz, sıkılmaz diyoruz. Hani bir kimseye kızdık mı sıralıyoruz böyle bu şeyleri Ne biçim adam? Utanmaz, ağırlanmaz, sıkılmaz diyor. Kötü bir şey olduğu anlaşılıyor o sözlerden. Yani insanın utanması lazım. Neden utanması lazım? Yani efendim böyle insanların yanında, Allah'ın yanında, mahşer gününde efendim mahkemeyi kübrada bütün gizli işlerin ortaya döküldüğü zamanda başkalarının karşısında yanında mahcup olacak efendim şeyleri yap, yapmaması lazım. Oradan utanması lazım. Asıl utanmak hani konuş diyorsun, utanıyorum diyor. Utanacak bir şey yok. Hakkı söyleyeceksen söyle. Yani orada utanma lüzum yok. Namazı sen kıldır diyorsun utanıyorum diyor. aşır oku diyorsun Kur'an utanıyor. Utanmanın yeri bu değil. Yani ahirette seni mahcup duruma düşürecek. Mahkemeyi kübrada zor duruma düşürecek şeylerden utanmalısın. Harama dalmaktan, gizli günahları işlemekten, iki yüzlü olmaktan, Allah'ın sevmediği şeyi insanların yanında e, yapmayıp insanlar olmadığı zaman yapmak. Yani insanlar varken yapmıyor, insanlardan korkuyor, ama yalnız kaldığı zaman yapıyor. Demek ki Allah'ın gördüğüne ya inanmıyor ya inandığı halde Allah'tan korkmuyor. Olmadı işte bu bir utanılacak durum. İnsanlardan utanıyorsun da Allah'tan niye utanmıyorsun diye sorarlar insana. Demek ki utanma duygusu da güzeldir. <gülüyor> e, ve makbul bir huydur. Birisi kardeşini yakalamış. O mahcup bir kardeşi varmış demek ki ona nasihat ediyormuş. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, dahu. Onu bırak bakalım. Yakasını el haya'u mine'l iman. Haya imandandır buyurmuş. Yani imanın da süsü oluyor. İnsan haya sahibi oldu mu imanı süslü, ziynetli oluyor. Yani giyim sadece kuru bir giyim değil, kaliteli bir giyim. efendim Gayet güzel, böyle görkemli bir giyim gibi olmuş oluyor. Yani haya da çok önemli. Haya sahibi olmalıyız. Utanma duygusuna, mukayese fikrine sahip olmalıyız olmalıyız bizi utandıracak şeylerden uzak durmalıyız. Sonra hmm. ve maluhul fıkhu. Fıkı biliyorsunuz e Dini bilgileri derinlemesine iyi kavramak, bilmek demek aslında. Sonradan dini ilimlerden birinin adı olmuş. Tefsir ilmi gibi, hadis ilmi gibi, akaid ilmi gibi, fıkıh ilmi diyoruz. Yani insanın yapması gereken, yapmaması gereken her konudaki hükümleri toplayan bir bilgi dalı olmuş. Tabii bu da en ince detayına kadar insanın, yani dinin, inceliklerini bilmesini gerektirdiği için bu ismi almış. Ama Arapçada fıkıh demek derin bir sezgi ve anlayışa sahip olmak demek. Dinde fık, fıkıh sahibi olmak da dini özünü iyi kavramak demek. Her yani Bazı insanlar ibadetlerin, dinin özünü kavramadan yaparlar. Biz bunlara diyoruz ki taklit. Taklit yoluyla yapıyor. Yani folklor Müslümanı diyor hatta bazı yazar kardeşlerimiz. Güzel bir buluş. Allah razı olsun. Yani Adet olarak böyle, atadan, anadan, dededen görmüş, ondan yapıyor. Yani işin zevkine vardığından, güzelliğini anladığından, çeşitli e, tefekkürlerden sonra onun güzelliğini anladığından ona bağlandığı için yapmıyor. Alışkanlık, demek ki kötü bir alışkanlığı olsa onu diyor, yapacak. O kıymetli değil, takliden yapıyor. Kötü alışkanlığını bırakabiliyorsa... İyi alışkanlığı yokken birisinde gördüğü zaman alabiliyorsa bir düşünme ve tercih sonunda kıymetli olan bu tabi fıkıh e, insanın yapması gereken yapmaması gereken konularda her konuda anayışının Derin olması, güzel olması demek. Allah bir insanı sevdi mi onu dinde böyle derin, anlayışlı, sezgili, kavrayışlı eyler. O dinin özünü anlar. Ha, oruçtan maksat sadece aç kalmak değildir. İradeyi terbiye etmektir. efendim Nefsi engellemektir. Kötülüklere bulaşmamaktır. Sadece yemek içmek değil. Öteki kötülüklerden de uzak durayım der. insan anlar. Anlayışlı bir insan orucu böyle derinlemesine tutar. Ama anlayışsız bir insan Oruç tutar, evet yemek yemiyor, su içmiyor ama arkasından binbir türlü günahı işler. Peki niye bu günahları işliyorsun oruçluyken? Su içince orucun bozulduğunu duydun, su içmiyorsun. Ama bu, bu günahlar da orucun sevabını giderir. Bunları da yapmaman lazım, onu bilmiyor. İşte bu dinde bilgisizlik, cahillik, gafillik, anlayışsızlık. Bunun zıttı da dini anlamak, kavramak, özüne, esasına, ruhuna aşina olmak, onu bilmek demek. İşte imanın sermayesi de budur. Yani insan dininin özünü iyi kavramış olacak, anlayışı, sezgisi sağlam ve güzel olacak. Çok önemli bu. Yani Allah hepimizi anlayışlı Müslüman eylesin. Dinin emirleri. Hac. Hacca kalkıp gidiyor, geliyor insan. Efendim işte minarelerin sayısıyla kapılarla efendim alınan mallarla onların fiyatlarıyla ilgilenirse demek ki hacı neden yaptığını anlayamamış. Hac çok önemli bir olay çok esrarı çok hikmetleri var çok güzellikleri var çok faydaları var e, yani ferkalade eğitici çok sevaplı bir ibadet e, onun derinlemesine özünü kavrayamadan kahfil gidip kahfil gelmek. Bazı insanlar gafil doğuyorlar gafil ölüyorlar yani 60-70-80 yıllık hayatında gahlete atamıyor dinin özünü anlayamıyor taklitten kendisini kurtaramıyor şuursuzluktan çıkamıyor dışarıya şuura sahip olamıyor tabi çok yazık e, dinin e, imanın malı sermayesi bu anlayıştır dini derinlemesine yorumlamalıyız anlamalıyız ona göre yapmalıyız zekat cebinden çıkartıp efendim, kuru bir para vermekten ibaret midir çok daha derin manası var mıdır? Oruç sadece kuru bir aç kalmaktan ibaret midir? Çok derin manası var mıdır? Mesela Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Herkes okuyor. Hafızlar var. Biz de hafızların okuduğunu camilerde dinliyoruz. Yeterli mi? Hayır. Kur'an-ı Kerim'in manasını derinlemesine tefekkür edecek insan. Ayetler üzerinde duracak. Efendim Derinlemesine... Bu önemli işte. Bunu yapmamız lazım. Bu konuda biraz şeyiz e, genel olarak kusurluyuz muhakkak ki çok halkımızın içinde ne cevherler vardır Allah adetlerini arttırsın. Çok güzel ama genel gördüğümüz e, manzara insanların şuursuz olduğu, dini iyi bilmediği dini bilmediği için, dinin ahkamını bilmediği için de yanlış işler yaptığı. Efendim e, bunu çok görüyoruz çeşitli ibadetlerde görüyoruz. Müslümanların günlük hayatındaki çeşitli davranışlarında görüyoruz. Bu İslam'a sığar mı diyoruz? Yakışır mı bu diyoruz? Haklı. Haklı böyle diyen, bu soruyu soran. Çünkü karşısındaki gerçekten İslam'ı bilmiyor. İslam'ı bilmediği için de din namına, kendisini dindar sanarak dine aykırı şeyleri yapabiliyor. Demek ki imanın sermayesi de, malı da fıkıhmış, bilecek iyi bilecek, derinlemesine ruhunu kavrayacak, emirlerin ve yasakların hikmetine erecek. Onun üzerinde bazı böyle e, radyo, radyoda konuşmacılar vardır. Efendim kıymetli alim insanlar, doktorlar, mühendisler, büyük efendim fizik alimleri ve buna benzer böyle çeşitli konularda tahsil yapmış insanlar. Dinlersiniz dini konuda Öyle şeyler anlatır ki size, ah ben bu dini konuyu biliyordum ama bu zatın anlattığı kadar bu işin bu kadar derinliği olduğunu bilmiyordum diyorsunuz. Bakıyorsun bir biyoloji aleminin bir sözü, bir astronomi bilgininin efendim bir sözü sizi hayranlıkla böyle seyret dinliyorsunuz, hayranlıklara sürüklüyor. Neden? İşte o derinlemesine seziyor o kendi öteki öğrendiği ilimlerden dinin o konudaki emirlerinin ne kadar güzel olduğunu kavuruyor, ne kadar güzel olduğunu kavrayınca tabi ötekilerde olmayan bir engin derin efendim şeye seviyeye ulaşıyor. Tabi memnun oluyoruz böyle yazıları zevkle okuyoruz, böyle konuşmacıları zevkle dinliyoruz, hayran oluyoruz, dinimize de hayran alıyoruz. Yani hem konuşmacıya hayran alıyoruz hem de elhamdülillah meğer bizim dinimiz ne kadar güzelmiş diye insan yeniden bağlanıyor. Dininin güzelliklerini onların ağzından dinleyince bir kat daha memnun oluyor. Son cümlesi çok önemli ee, sevgili dinleyiciler, değerli kardeşlerim. ve amel İmanın meyvesi, mahsulü, sonucu da e, iş amel ne demek? mesela çalışan insana amele diyoruz amel iş demek e, çalışan amele işçi yani işçiler yani iş olacak sonunda imanın var benim kalbim temiz ben Allah'a inanıyorum elhamdülillah Müslümanım çok şükür Müslümanım eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü aferin aferin aferin hepsi çok güzel ama işte bak imanın sonucu olacak sonuç İmanın sende bıraktığı efendim etkiler, sende meydana getirdiği tesirlerle sen e İş yapacaksın. Yaptığın işlerde senin Müslüman olduğun, ahlaklı olduğun, faziletli olduğun, inançlı bir insan olduğun, başkalarını sevdiğin, başkalarına merhamet ettiğin, sabırlı olduğun, şükürlü olduğun belli olacak. Yani iş, iş işinde, eyleminde, amelinde belli olacak. İmanın semeresi odur. Evet, işte bu da birçok Müslüman kardeşimiz için çok önemli bir cümle. Şimdi biz e, biliyoruz Allah'ın Erhamir Rahim'in olduğunu. Âmen davet kimse inkar edemez. Ayet-i kerimeler söylüyor, peygamber Efendimiz söylüyor. Allah Teala azzetleri Erhamir Rahim'dir. Ne demek? En merhametli, merhametlilerin en merhametlisi. E, gafur'dur, Rahim'dir. Yani günahları afu mağfiret eder. Gaffar zünubtur, Settar uyuktur, afudur, affetmeyi sever. Efendim, bunların hepsini biliyoruz. İyi güzel ama yani bunlar bizi e, aldatıyor, halkımıza aldatıyor, Müslümanları aldatıyor. Allah kafur rahimdir, beni affeda. İyi ama günahniye devam ediyorsun. Ya affetmezse, affetmeme ihtimali de var. Yüzde elli affederse, yüzde elli de affetmeme ihtimali var. Belki efendim cezalandıracak çünkü e, ayet-i kerimelerde. Biliyoruz. zerre kadar hayır işleyen onun karşılığını görecek zerre kadar şer işleyen de onun karşılığını görecek. E şerrin de bir karşılığı var sen şimdi hayır işlemezsen, şerri yaparsan, Allah gafurdur, rahimdir dersen olur mu? Olmaz. Peygamber Efendimiz de olmaz diyor. Yani akılsız insan Allah gafurdur, rahimdir diye ümide kapılıp da efendim nefsinin arzusu peşinde koşan yani Güzel işler yapmayandır diyor. Bunu birçok hadis-i şeriflerden bildiğimiz için biz e, konuşmalarımızda, yazılarımızda bunu size önemli hatırlatıyoruz. Halkımız arasında yaygın. Tabi namaz böyle periyodik bir ibadet, günde beş defa yapılıyor. Abdest almak lazım, zaman ayırmak lazım. Buna küçükten alışmamışsa namazın farz olduğunu, hak olduğunu bildiği halde yapamıyor. Diyor ki, hocam ben Müslümanım. Çok kimseler var böyle. Ama amelim yok. Yani amelsizim, icraatımı yapamıyorum. Ama Müslümanım, Müslümanları seviyorum. Diyor, kendisi yapmıyor. Ama kendisine acımıyor. Yani kendisini tehlikeye atıyor. Kendi nefsine zulmediyor. Namaz dinin direğidir. Namazı kılacak, orucu tutacak. Ramazan gelip geçip oruç tutması olmaz. Zekatını verecek, vermezse olmaz. Zenginse hacca gidecek. Vazifelerini yapacak. Yani imanın sonucu semeresi icraattır. Boş laf ile bu iş yetmiyor, bitmiyor ve insanı kurtarmıyor. Boş bir laf efendim ahirette bunun cezasına uğrayabilir, uğrar. Yani birçok insan namaz kılıyor. Günlük vazifelerini yapıyor. Bu yapmıyor. Yapanla yapmayan arasında bir fark olmayacak mı? Bilenle bilmeyen bir mi? Elbette Yapan sevap alacak, daha çok yapan daha çok sevap alacak, daha az yapan daha az sevap alacak, daha kaliteli yapan daha büyük mükafatına nail olacak, kalitesiz yapan bir şey alamayacak, kusurlu yapan efendim veyahut kusur işleyen cezasını çekecek. Bu da neyin gereği? Allah'ın adaletinin gereği. Evet, Allah'ın bir sıfatı merhametli oluşu, günahları bağışlayıcı oluşu, öbür sıfat da merhametli. Birisi de çıkar derse ya Rabbi ben o kadar gayret ettim, zahmet ettim, uğraştım. Efendim çalıştım. E, bu kardeş de hiçbir şey yapmadı Tabi, Arada bir adaleti ilahi olarak Allah'ın adaletinin gereği olarak mutlaka fark olacak. O halde önemli olan nokta bu hadis-i şerifte en son cümlesi çok önemli iman çıplaktır Ör, e, örtüsü giyimi elbisesi takvadır, takva ehli olacağız Zinete hayadır haya sahibi bir Müslüman olacağız efendim haksızlıktan utanacağız Allah'tan utanacağız meleklerden utanacağız mesela bir Hacı Bektaşi Veli'nin kitabında güzel bir sözü vardır hoşuma gider diyor ki ee, sen yalnızken bazı kusurları yapıyorsun ee, insanların yanında yapmaktan sakınıyorsun onu insanların yanında yapmıyorsun ama yalnızken yapıyorsun e, halbuki sen yalnız değilsin ki Yanında melekler var, omuzunda melekler var, içinde melekler var, gözünde, gözünü koruyan melekler var, Efendim, e, ağzında melekler var. Bunları hadis-i şeriflerden biliyoruz. Meleklere iman etmişiz. Amentübillahi ve melaiketi. Allah'tan sonra meleklerine inandığımızı amentü de söylüyoruz. Şimdi haklı olarak soruyor Hacı Bektaşi Veli Efendimiz. Diyor ki senin nerede kaldı meleklere ima, iman ettiğin yani insanların yanında işlemediğin kusuru yalnız kalınca işliyorsun yalnız sanıyorsun kendini halbuki yalnız değilsin ki yanında melekler var, meleklerin var senin vücudunda vazifeli melekler var bir de tabi senin dışında çevrende melekler var, çeşit çeşit melekler var dünyanın her yerinde her işi gören Allah'ın vazifeli melekleri var yağmurun meleği var efendim, rüzgarın meleği var o işleri gören melekler var e şimdi o melekler var inanıp da onlardan utanmamak olmaz. Demek ki haya kimden olacak? Önce Allah'tan utanacak. Allah'tan utan. Yahu deriz. Hani birisine bir ihtar ama kızgınlık anında söylüyoruz. Keşke yumuşak yumuşak güleç yüzde de söylesek. Kardeşim Allah'tan utan. Çünkü her şeyimizi görüyor. Her yerde hazır ve nazır. Allah'tan korkacağız. Utanacağız. Haya sahibi olacağız. Çünkü her şeyimizi görüyor. Onun için bazı büyük evliya Allah yani yatarken ayağını bile uzatmayı uygun görmemişler. Yani Allah'ın huzurunda ben nasıl ayağımı uzatırım, büyüğümün yanında uzatmıyorum diye o kadar böyle hassas, terbiyeli insanlar yaşamış bu dünyada. Allah bizi de öyle yüksek hayaya, terbiyeye sahip eylesin. Meleklerden utanacağız. Müslümanlardan utanacağız tabii efendim haksız bir şey yapmaktan utanacağız Allah efendim bize nimet vermişken efendim o nimetin gereği başkalarına yardım yapmamak böyle bencilliği veya efendim kalpsizliği veya duygusuzluğunu yapmaktan utanacağız efendim e, hani Evliya Allah'tan bir zat sabırdan bahsediyormuş işte sabır etmek iyidir sevaptır. Allah sabredenlerle beraberdir. Ayetler, hadisler okuyormuş. Tam o sırada tabii demek ki toprak bir yerde oturuyorlardı. Yani konforsuz bir yerde oturuyorlardı. Mitevazi insanlar efendim, dünya malına metelik vermeyen insanlar akrep gelmiş ayağını sokmuş. Acımış ayağı, gözünden yaşlar damlıyor. Yanındakiler diyorlar ki akrep geldi ayağını soktu ses çıkartmıyorsun. Diyor ki sabırdan bahsederken sabretmemeye utandım. Yani ağzımla başkasına sabrı tavsiye ederken kendim sabretmemeye utandım diyor. Yani kendilerini nasıl kontrol ediyorlar, ahlaklarını nasıl efendim e, yönlendiriyorlar. Demek ki insan bazen böyle tezada düşmekten de utanır. Söylediğini kendisi yapmamaktan da utanır. Duygulu olduğum insan bu hayal duygusu onu ne kadar güzel noktalara götürür. Tabi bu işin bütün sermayesi de dini bilgidir, fıkıhtır yani. Dini bilgi olmadan insan kaş yapayım derken göz çıkartır, iyilik yapayım derken kötülük yapar, sevap kazanayım derken bidat olduğu için, günah bir şey yaptığı için günaha girer, mükafat beklerken efendim ne olur e, azaba uğrar, cahilliğinden dolayı yanlış bir iş yaptığından dolayı yaptığı bütün ibadetler sıfırlanır. Yaptığı ibadet boşa gider, hacca gider, sevap almadan gelir, zekat verir, sevap alamaz, namaz kılar, boş eli, oruç tutar, akşama aç ve susuz kalmış olur, gece kalkar namaz kılma, e, elinde hiçbir karı yok, Efendim, gece uykusuz kalmaktan ibaret olabilir. Sermaye ne? Bu işlerin böyle olmaması için sermaye bilgi, dini bilgi yani dinde fakih olmak, fıkıh sahip olmak imanın sermayesi malı fıkıhtır. O halde burada ne çıkıyor karşımıza? Hem kendimiz bilgili olacağız, metodlu olarak İslam'ı güzelce öğreneceğiz, hem çocuk çocuğumuzu öğreteceğiz. Şimdi benim birkaç haftadır zihnimde çok yer tutan bir şey var. Çocuklara tabii yaşları küçük olduğu için bazı şeyleri söylemiyoruz. Doğru, pedagojide yaşın önemi vardır. Yaşa göre eğitim olur. Bazı şeyleri belli yaşlara gelmeden çocuklar anlayamaz diye e, geciktiririz, tehir ederiz, bazı şeyleri öne alırız. Onların seviyesinde hafif hafif, basit basit şeylerle anlatırız. Bir takım sıralamalar yaparız fakat şimdi benim zihnime takılan nokta şu, e, yani önemli gördüğüm nokta ve ben bunu bir makalemde de yazdım sevgili dinleyiciler. Şimdi bir insan Peygamber Efendimiz buyuruyor ki 7 yaşındayken namaz kılmasını emredin. 10 yaşındayken vurun yani niye kılmıyormuş bakayım hayraz diye efendim, vurun diyor demek ki 10 yaşında namaz kılması lazım efendim bülüva erdiği zamanda yani akıl ve baliğ olduğu zaman diyoruz bu bizim halkımızın eskiden beri bildiği kelimeler bunlar o zaman da e, bütün sorumluluklar başlıyor yani günaha girecek veya sevap kazanacak yapması gereken şeyleri yapacak yapmaması gereken şeylerden kaçınacak e şimdi bu çağa gelmiş bir insan diyelim 13 yaşında 12 yaşında, 14 yaşında. Bu çağı yakalamış, bu çağa girmiş olan bir insan. Dini bilgisi yoksa efendim ne olacak? Farzları bilmiyor, haramları bilmiyor efendim. Hazırlıklı değil. Yani sorumluluğu yüklenmeye hazırlıklı değil. Buradan şu çıkıyor ortaya, bizim şeylerde eğitimcilerin arasında çeşitli tabii görüşler var. Diyorlar ki bırakalım dini bilgiyi, çocuk kendisi yetişsin, kendi aklıyla sessin. Olmaz. Yani o, o zaman çok geç olmuş oluyor. Yani sorumluluk çağına girmiş oluyor. Sorumluluk çağından da aylar, yıllar geçmiş oluyor. Neden sonra? Üniversiteden sonra efendim, kendi aklıyla bulacak. Herkes filozof değil ki. Onları düşünecek vakti bile olmuyor. Efendim Günün hayı huyu içinde, geçim mücadelesi içinde dini bilgiyi kazanamadan yaşlanıp ölüp gidiyor. Yaşlı oluyor, 60'a 70'e geliyor, dini hiçbir şey bilmiyor. Yani onların umduğu o kendisi güzel tercihi hiç yapamıyor. Kötü tercihler, kötü alışkanlıklar yerleşiyor ama iyi alışkanlıklar yerleşmiyor. Onun için iyi alışkanlıkların da küçükten verilmesi lazım. İyilikler, kötülükleri anlamak o kadar zor değil ki. Yani beşerin tecrübesi var, yüzyılların tecrübesi var. Yalan söylemek iyi değil. İşte çocuğa bunu öğreteceksin. Efendim ee... Temizliği öğreteceksin bir takım şeyleri. E, tabii bu arada Allah'ın önem verdiği şeyler nedir? Yapılması gereken emirler farzlardır. E, önem verdiği yasaklar nelerdir? Haramlardır. Farzlar ve haramları çocuk sorumluluk çağına gelmeden öğrenecek ki o çağa geldiği zaman o bilgisini kullanabilsin. O bilgiler ile o çağa hazırlıklı girmiş olsun. O olmadan olmaz. Görülüyor ki çocuğumuzu Pedagojik şartlara uygun olmak üzere, yani onun aklının anlayabileceği e, kapasitesini ve üslubunu biz seçeceğiz, tamam onu kabul ediyorum. Ama dini esasları, dinin ana güzel faziletlerini, emirlerini, yasaklarını daha önceden öğretmeliyiz. Çünkü imanın malı sermayesi bilgi. Sonunda da o bilgiye dayanarak çocuk e, veya kişi İş yapacak, işleri ona göre yapacak. İşlerin güzel olması için bilginin olması lazım. Doğrunun eğrinin ona öğretilmesi lazım. Çocuğumuza öğretiyoruz. Burnunu insanların yanında karıştırma. Başka zamanda karıştırma. Şöyle yap, böyle yap diyoruz. İşte e, sofrada efendim, yemeği şöyle diyoruz. Yani bazı şeyleri öğretiyoruz. O kadar çocuğu kendi bildiğine bırakmıyoruz. Hani kendisi yemek yemeyi öğrensin. Öyle demiyoruz. Elini yüzünü yıkarken, dişini fırçalarken, banyoda vesaire de her şeyi öğretiyoruz. Öğretiyoruz de dini bilgiyi öğretmezsek, sorumsuzluk içinde büyütürsek tabii sonuç fena olur. Bundan en çok çocuklar rahatsız olur ve annesinden babasından en çok çocuklar şikayetçi olur, olacak da. Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor, hadis-i şeriflerde bildiriliyor. Ahirette efendim annesinden babasından böyle çocuklar şikayetçi olacak. Ben bazı böyle yüksek şahsiyetlerin hacca gittiği zaman filan hatırlıyorum. Efendim hatıralarını naklettiler oradaki arkadaşlar. Tabii hiçbir şey bilmiyorlar. İhram sarmayı bilmiyor. Haccın nasıl yapılacağını <gülüyor> bilmiyor. Birbirlerine de ayıflanıp söylüyorlarmış. Ya bunları bu yaşa gelmişiz, öğrenmedik diye. Evet, yani küçükten bunlar öğrenilir. Büyüyünce de artık öğrenmesi de zor olur, utanır. Öyle gelir, öyle gider. Demek ki dinin efendim esası iman. İman kendisi çıplaktır. Bunun güzel elbisesi takvadır. Bunun süsü hayadır, utanmaktır. Sermayesi dini bilgidir, fıkıhtır, dinde derin sezgi ve anlayış ve kavrayıştır. Dini iyi bilmektir. Özünü, kökünü, ruhunu. Ama sonucu da semeresi, meyvası, sonucu, mahsulü de güzel bir şeyler yapmaktır. Yani bilgisini uygulaması lazım insanın. Yalan söylemek günahsa yalan söylemeyecek. Doğru söylemek iyiyse doğru sözlü bir insan olacak. Vefalılık güzelse vefasını gösterecek. Efendim, başkalarına merhamet etmek iyiyse merhameti hareketlerinde belli olacak. Kimseyi üzmeyecek. Adalet güzelse adaletli olacak. Yani icraat çok önemli. Sevgili ve değerli kardeşlerim bu hadis-i şerif çok kısa bir hadis-i şeriftir ezberleyebilirsiniz Abdullah İbni Mesud de bizim Hanefi fıkı bakımından e, çok böyle önde gelen bir sahabi ismi radıyallahu anh ashabın, fakihlerinden kadılarından bilgisi çok yüksek olan bir zat o rivayet etmiş ezberleyebilirsiniz bizim için çok önemli Ramazan geçti dini öğrendik Ramazan'dan sonra bırakmayacağız efendim Ramazan'da takvayı öğrenmemiz lazımdı benim kalbimi de, temizlemek yeterli değil takvaya sahip olacağız bir hayaya sahip olacağız iki dini bilgimizi arttıracağız Ramazan'da da bir arttı bazı şeyler öğrendik ama icraat ondan sonra icraat işte şu günler artık Ramazan'dan sonra icraat devresindeyiz Ramazan bir kurs idiyse bir eğitim devresi idiyse Ramazan bitti tamam diplomaları aldık ondan sonra 11 ay bu diplomalara göre güzel güzel efendim aman Ramazan'daki güzel vasıflarımızı kazandığımız güzel efendim alışkanlıkları, ibadetleri devam ettirelim. Efendim Ramazan'daki melek gibi efendim duygularımızı, hallerimizi koruyalım, geliştirelim ve uygulayalım, tatbik edelim. Allah Teala Hazretleri bizi güzel bilgilerle bilgilendirsin. Bildiğimizi uygulamayı yaşamayı, tatbik etmeyi nasip etsin. Hepimizi takva ve haya sahibi eylesin. İmanı pırıl pırıl olan ama imanı da üstü giyimli, en güzel, en görkemli giyimlerle giyimli ve zinetli imana, kıymetli imana sahip eylesin Allah. Hem dünyada bahtiyar eylesin, hem ahirette. Hepinize içten dileklerimi sunuyorum. iki canında mutlu olmanızı, e, Allah'tan diliyorum. allah Teala Hazretleri sizi hem dünyada hem ahirette bahtiyar eylesin. Dünyada elem, keder, acı, ızdırap, musibet, bela efendim e, göstermesin. E, hastalıklarla inletmesin. Sıhhat, afiyet ve saadet üzere yaşatsın. Ahirette de cehenneme düşmeden, kahrına gazabına Allah'ın uğramadan cennete girenlerden eylesin. Cennet nimetlerinden efendim mütenaim olmayı Efendim e, ve Peygamber Efendimiz'e cennette koyunmuşu olmayı nasip eylesin. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereketü.